قال الله تعالى في كتاب الكرم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهالي لآيات بلقل الألماق الله عظيم Muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizler için Üsve-i Hasene'dir Dünyadan cennete gitmek için, Cenab-ı rızasına, ıdvanına ulaşabilmek için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a uyuma mecburiyetimiz var. Onun şuurunda olan, bunu idrak eden ashab kiram, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı her halinde, her kalimde Neden böyle yaptılar? Kendileri gecelerini Efendimiz Aleyhisselam Vesselam gibi ihya edebilmek için Sonra da onlara Allah Resulü Aleyhisselam ahirete gidince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geceleri nasıl yaşar? Ne kadar ibanet eder? Nasıl namaz kılar? Kuşkusu, huduru neydi? Bunları sorduklarında anlatabilmek için yaptılar ben o hadis-i burada sizde de arz edeyim. Hem harca çareniz olsun. Eğer sıkıntılar varsa içimde çözemiyorsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu sünnetine iktidar ettiğiniz zaman hiçbir yerde bulamadığınız çarelere ulaşacaksınız. Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Hamd Müsnel'in de Yataydır günde binler, la yenamu hatta yavrak tevarak, lütfi eli mol. Tevarak esuresine okumadan uyumazlar. Yataydır meden tevariklerin nedeni? Çünkü uyku ölüme benzer. Ruhumuz sizden, o uyku halinde bir kısmı ayrılıp sizden gider, dünyalarına dolaşıp tekrar geriye gelir. yakalayacaksın, bir daha yeni göremeyeceksin. Peki bu surenin içerisinde ne var? Tevârûk ellelî bi'l-hûm ve hu alâ kulli şeyin kadî, elleri bir yöneliş olacak, Tevbe halimizi kuşatacağım. Yarın o hataları bir daha işlememe mazimini göstereceğiz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Gece namazı için yataktan kalkınca İnne fî khalli s-semavâti vel arv ve ihtilâfi l-leyhî ve l-nehâr. Ali İbran suresinin bu ayetten başlayarak son on ayetini okudu. Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselam gibi yaşamak istiyorsanız iman Müslim rivayetini diyor. Yataktan tartışımızda Ali İhran Suresinin son 10 ayetini okuyoruz. Neden? Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'den zikri bu, evradı peygamberi. Son onun içerisinde kerim-i ayetler var, Allah'a Azze ve Celle'ye iddialarınızı, merhamet niyatlarınızı duyuyor, işitiyor. Kadın, erkek, hepinize, duağınıza, duağınızın sahibiyye, ihlas derecesine göre onlara icabet edecek, karşılık verecek. Iniyorsunuz, son ayet. Bizi sabra davet ediyor. Ya Eyvallah İdâbımız bir Yeah. kainatın sahibiyle birlikte olacak. O hali kuşanmaya çağırıyor sizi Kur'an dediğim. Gecenin kararlığında Allah Resulü aleyhisselamla birlikte sanki odanızla kartınız Alimran Suresinin son ayetlerini okuyorsunuz. Sonra sabah namazı için seccadenize doğru. ya da camiye doğru ilerlerken Efendimiz aleyhisselatu vesselamın okuyorlar bize de telkin ediyorlar şöyle söyleyeyim Allah Resulü Aleyhisselamun niyazı Allahümme ceal fî kalbi nûrâ ve fî basrî nûrâ ve fî sem'î nûrâ ve an yemin nûrâ ve an şimâ'i nûrâ hadis verip bu şekilde devam ediyor Efendimiz diyorlar ki Ya Rabbi nuru sadi olan Allah'ın ''Kalbime nur gönder, Allahümme de'al fi kalbi nûra, kalbimi nurun mahşeri kıl Allah'ım, nurun karar yağını bozun, gözümde nur, kulaklarının nur olsun Allah'ım. Neden böyle dua ediyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim, ''Allah'ın nuru s-salâvâti vallâ, Allah yer ve göklerin nurudur.'' Yani nurun sahibidir diye de anlayalım. Peki Cenab-ı Hakk'ın bu nasıl idrak edilmeli, karanlık olsa, karanlıkta ışık olmayınca eşyaları görebilir misiniz? Şu dileği, başka bir şeyler ayırt edebilmeniz için zifiri karanlıkta burada ışık olması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim kalbime nur gönder Allah'ım derken şunu bizlere öğretiyor dua edeceksiniz. Sabah olun arkadaşlarınızla birlikte oturuyorsunuz. Birisini terbiye ediliyorlar. Kıybet ediliyorlar. Eğer siz Allah'ın oluyla bakabilirseniz onun gelecek kıymeti aydınlatacak. kıymet ayrınlatıp da şöyle bir fotoğraf göreceğiz. lehme afih meyten feceriktumuh. Gerçekte filvet yapanlar sanki ölen kardeşlerinin ellerini yiyorlar. Kim böyle bir canavarlığı gösterebilir? Bunu görebilmek için o nura sahip olmak lazım. Nur gelecek. Akşam yalanmıştır. Sabah namazına giderken Rabbim bu nuru, bu kalbi, bu gözleri, bu kulakları Allah Meclisinde onur geldiği keraveti görüyorsunuz. Ha meclisesiniz ya da ticaret yapıyorsunuz, yanlış işlere sizleri davet ediyorlar, çekiyorlar. Onur geliyor, o ticareti mahşerde hesabını verirken görüyorsunuz. Yani eşya yerip gerçek fotoğrafıyla onur bizlere gösterme, hikmetine, nimetine erecek bizi o noktaya taşımış olacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazına giderken kainatın sahibini bu şekilde itica ediyor. Böyle yaparsak eğer ya, göreceksiniz ki hayatımızda, sabahlarımızda, öğlelerimizde ikim akşamlarımızda akşamlarınızda sıkıntı olmayacak ve böyle bir hayatın içerisinde meleği ilgili sizi aldığınız Mahşeler ardında, özür beyan eden dillerimize mühür El اَلْيَوْمَ مَهْتِمُ ala اَفَّاهِهِمْ Ağızlar kapanacak ve emel boğuşacak, ayaklar boğuşacak. Konuşan evlerimiz, konuşan uzuvlarımız eğer Allah Azze ve Celle'nin dururuyla eşyaya baktılarsa, bu şekilde tasarrufla bulundularsa, bütün o uzuvlarımızla, çokluğun şahide Allah Azze ve Celle'nin cennetine rıdvanıma giden bahtiyar kullardan olma şerefine nâin olunuz. Elâin ve hsene'l-kelâmin abradan nifâmin kelamullâhi'l-melik-i'l-azîz-i'l-allâni kemâ'l-u'l-lâhu tebârak ve ve teâlâ ki'l-kelâmin ve idâ kur'a l-kur'ânun fesle-ni'ûlâ ve ansıdhûl-e'l-e'l-fesle-ni'ûl-hâmin Bismillahirrahmanirrahîm Kur'u vallâhu لمن هو لوجودا قدر من كله هو, دمجدوراً هو دمجدوراً